Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <gülüyor> Hazırlayan Mesuman Ulgar Özeskin. Perşembe sabahından herkese günaydın. Bu sabahın ilk kampanyası için Ege Üniversitesi'ndeyiz. Uğur Berk Güven kampanyanın sahibi ve Güven Üniversite Rektörlüğü'ne seslenmiş bu kampanyada, yemekhanemizde öğlen ve akşam olmak üzere iki öğün yemek çıkıyordu. Öğün başı 2 lira 75 kuruş olarak fiyat biçilmişti. Burada yurtta ya da evde kalan çoğu arkadaş fiyatı uygun olduğundan yurtta veya evde uğraşmak yerine okulda yemekhanede yiyordu. Fakat yeni kararla akşam yemeği kaldırıldı. Geri gelmesini talep ediyorum, rica ediyorum. Siz de destek verin. Maddi durumu olmayan yüzlerce insan sırf devlet üniversitesi diye geldiği halde dışarıda en ucuzu 10 liraya olan bir öğünü yemeye mahkum edilmemeli kampanyaya katılmanızı rica ediyorum, diyor. Akşamları da bu yemeklerin çıkmasını istiyor. Yavuz Selim Ege'nin başlattığı bir kampanyayla devam edelim. Genelkurmay Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na ve Anıtkabir Komutanlığı'na hitaben yürütüyor bu kampanyasını. Ege'ye kulak verelim şimdi. Anıt bulunan kafeterya derhal anıt kavir vakfına yani askere iade edilsin. Anıt kavir içinde bulunan ve eskiden anıt kavir vakfının yani askerin işletip elde edilen geliri de anıt kavirin harcamaları için kullandığı kafeterya yapılan ihaleyle özelleştirilip Össü şirketler grubuna, dolayısıyla da grubu alan Lübnan asıllı iş adamı Mustafa Aşura verilmiştir. Anıt kavir kafeteryasının işletmesi derhal ihale iptal edilerek asıl sahibi olan Anıt Kabir vakfına verilmelidir. Kafeteryanın işletmesi asıl sahibi olan Türk askerine verilmeli ve elde edilen gelir eskiden olduğu gibi Anıt Kabir için harcanmalıdır. Türk halkı olarak bizler karar verici mercilerin bu yarımızı dikkate almalarını ve gereğini yerine getirmelerini istiyoruz diyor kampanyada. İzmir'e gidiyoruz. Serkan Ertürk Ulaştırma Bakanlığı'na hitaben başlatmış bu kampanya diyor ki: Adnan Menderes Havalimanı'nın adı Hasan Tahsin Havalimanı olarak değiştirilsin. Adnan Menderes, Türk siyaset tarihinin şaibeli isimlerinden bir tanesidir. Türk siyasi tarihindeki pek çok anti-demokratik hareketin başta gelen ismi olmuştur. İzmir gibi demokratik bir kentte bu zatın isminin verildiği bir havalimanı yakışmamaktadır. Bunun yerine İzmir tarihinde bir önce olan şehit Hasan Tahsin'in adının verilmesi son derece yerindedir diyen Ertürk İzmirlileri seslenmiş Change.org'daki bu imza kampanyasında. Gürcan Can Okay'ın başlattığı kampanyada sıra Okay diyor ki AVM'lerdeki artık yiyecekler belediyelerin işbirliğiyle hayvan barınaklarına dağıtılsın. AVM'lerde size fazla gelen ve tabakta kalan artık yemekleri ayrıştırarak barınaklardaki aç dostlarımıza belediyelerin yardımı ve desteğiyle düzenli olarak ulaştırabiliriz. Böylece her gün kilolarca çıkan artan yemekler çöpe gitmek yerine dostlarımızın karnını doyurabilir. Bu uygulamaya örnek olarak Cevair Alışveriş Merkezi'ni verebiliriz. Kendileri Şişli Belediyesi ile bu uygulamayı hayata geçirdiler. Fakat tabii bunu yapan AVM'lerin sayısı artmalı. Bu uygulamanın tüm AVM'lerde geçerli olmasını istiyoruz. Gelin üzerimize düşeni yapalım ve hep birlikte sevimli dostlarımızın karnını doyuralım diyor Okay. Başlatmaya çalıştığı bu vatandaş şirketlerinde bütün AVM'lere yayılacak. Brezilya'ya uzanıyoruz şimdi de bir başarı hikayesini paylaşalım sizlerle. 1950'den beri üniversite hastanesi olarak faaliyet gösteren Pedro Ernesto Üniversitesi mali sıkıntılarından dolayı kapatılacaktı. Ancak Enric Aquina'nın başlattığı kampanya ve 93 bin kişinin imzasıyla Rio valisi hastanenin ilk etapta 300 yatak kapasitesiyle çalışacağını daha sonra da eskisi gibi 500 hastaya bakabilecek hale getirileceğini söyledi. Böylece bu sağlık hizmeti kapatılmaktan ve çalışanları işsiz kalmaktan kurtulmuş oldu başlayan bu önemli vatandaş hareketi ve 93 bin kişinin imzasıyla. Perşembe gününe Ömer Faruk Koçuk'un EA Sports'a itaben başlattığı kampanyasını devam ediyoruz. EA Sports bir oyun üreten firma Koçuk diyor ki FIFA 18'de Türkçe speaker olması talebiyle bir kampanya başlatmış kendisi. Türkiye'de her sene ortalama 5 milyona yakın FIFA oynayan, satın alan kişi var ve bu insanların en büyük beklentilerinin artık bir Türkçe spiker olması. FIFA severlerin FIFA 17'de beklediği Türkçe spiker olmayınca fena bir şekilde hayal kırıklığına uğradıkları aşikar. Artık EA Games çalışanlarının Türk oyun severlere kulak vermesi ve Türkçe spikerin artık olması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle Ercan Taner'in o enfes sunumlarını siz de çok iyi biliyorsunuz. Biz de Ercan o güzel yorumlamasıyla FIFA'yı daha zevkli bir şekilde oynamak istiyoruz. Ercan de bize katkı vermesini ümit ederek desteklerini bekliyoruz. Ve yapacağımız bu ve atacağımız her imza EA Games, EA Sports, FIFA Play gibi kurumlara mail olarak yani e-postayla gidecek. Hedefimiz 100 bin ve başaramayacağımız bir şey değil. 5 milyon kullanıcının 100 bini bunu başarabilir. Sen de imzanı at ve platformda paylaş böylece Türkçe spiker gelsin diyor bu kampanyasında. Karadeniz'den bir başka kampanyayla artık Perşembe gününü bitirelim. Fatih Ünver kampanya başlatan kişi şöyle diyor. Karadeniz D100 sahil yolu Ordu ve Çorum illeri sınırları içerisindeki hız sınırı uygulamasını kurallara ve kanunlara uygun bulmuyorum. Anayasayla koruma altına alınmış vatandaşlık hakkımızın gasp edildiğini düşünüyorum. Başta Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illerindeki ve sahil yolunu kullanmak zorunda olan bütün araç sahipleri Ordu ve Çorum illerinde normalden çok farklı bir şekilde uygulamayla karşı karşıya. Bölgemizde raylı sistem, feribot vesaire alternatif ulaşım olmadığı için karayolu ulaşımı çok önemli. Günümüz şartlarında ulaşımın zamanının ne kadar önemli olduğu aşikar. Saatte 90-110 km hızla gidilmesi gereken şehirler arası yolda her kavşağa ve kendilerince tuzağa düşürebilecekleri her noktaya... Fotoğraflı radar sistemi kurarak saatte 50 ve 70 kilometre hızı aşan araçlara gece gündüz fark sizin ceza yazılmaktı. Söz konusu olan belediyelerin görevleri gereği yol üzerine alt geçit veya üst geçit yaparak halka hizmet vermeleri gerekirken konuları dışındaki de... 10 kareli üzerinde kurdukları tezgah apaçık ortada. Kesilen trafik cezalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Maliye Bakanlığı'na aktarılmadığı, bu sistemi kuran şirket ve belediyelerin kasasına gittiği ile ilgili Sayın Bakanımız tarafından ulusal basında işlenmiş ve kamuoyuna resmi ağızdan bildirilmiştir. Bu konu kendi başına özel bir sorundur. Kastımız bu sorunu gündeme taşıyarak ulaşabildiğimiz tüm vatandaşlarımızın dikkatini çekip kamu otoritesini harekete geçirmektir diyor. Ünver kampanyayı imzalayan Barış Akyüz de şöyle demiş resmi soygun olduğunu düşünüyorum diyerek yetkililere seslenmiş bakalım Karadeniz yolunda sahil yolunda bütün çevreyi yok ettikten sonra yapılan bu yolda bu şekilde cezalar ne kadar devam edecek. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün Türkiye'de Karadeniz'den İzmir'e, oradan da Brezilya'dan bir başarı hikayesine kadar uzandık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın Cuma sabahı yine görüşmek üzere. Esen kalın. Hemen şimdi... Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Mustafa Ulgar Özeskı